Sevgili izleyenlerimiz kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Efendim biz izleyicimiz Allah razı olsun demiş. Devamla Hristiyanlar neden refah içinde? Müslümanlar neden kötü durumdadır? Evet. Hayata doğru baktığımızda <gülüyor> doğru anlarız. Refah deyince sadece onu dünyalık olarak eğer anlarsak bu yanlıştır. İnsan çift yönlü bir varlıktır. Bir zahri olarak refahta olmak vardır. Bir de manevi olarak gönül itibariyle refahta olmak vardır. Eğer gönül itibariyle refahta olursak yani Allah'ın huzurunda olursak, iman etmiş olursak Rabbimizin rızasını isteyip dünyayı ona kurban ediyorsak Manevi olarak refahtayız. Evet, zahiri olarak da mutlaka vesileleri sarılıp refahta olmaya çalışmak gerekiyor. Öyle ki kulluğumuzu daha güzel yapabilelim diye. Ama ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Allah'ın katında eğer sivrisineğin kanadı kadar dünyanın kıymeti olsaydı Allah onu kafire vermezdi. Müşrike vermezdi onu. Dünyanın hiçbir kıymeti yoktur. Kıymetli olan şey, evet, imandır. Allah'a kulluk, abdiyettir. Hayat bir imtihan, Allah ait i kerimede buyuruyor. Eğer insanların tek bir ümmet olma tehlikesi olmasaydı o kafirlerin, müşriklerin evlerini, evlerinin merdivenlerini, kapılarını gümüşten yapardık, altından yapardık, mücevherden yapardık yani. Böyle olunca insanların onlara meyil etme tehlikesi olduğundan dolayı böyle yapmadık. Kafirler, aynı zamanda iman etmeyenler, Hristiyanlar ahirette nasipleri olmadığı için Allah onlara burada ikram eder, nasiplendirir. Nasiplendirirken aslında kendini davet eder. Allah'ın nimetlerini görüp iman etsinler diyedir. Ama onlar kazandıklarını burada yerler. Herkese Allah mutlaka kazandığının karşılığı vardır buyurdu. Elleriyle yaptığının peşinden koştuğunun karşılığı vardır dedi. Müminin ahirette nasibi e, kafirin, Yahudinin, Hristiyan'ın ahirette nasibi olmadığı için burada ikram eder. Ama mümin öyle değildir. Nasıl ki Hazreti Ömer Resulullah Efendimiz'in bir hasırda yattığını Gördüğünde günde sırtında hasırın izi çıkmış. Evet, dedi ki, Ya Resulallah. evet Yahudiler, Hristiyanlar, onların karalları, kisralları, onlar böyle saraylarda yaşarken siz de böyle hasırda yatıyorsunuz. Hasırın izi sırtınızda çıkıyor deyip ağladı. Ne buydu Resulullah Efendimiz? Ya Ömer sen istemez misin? Dünya onların olsun, ahirette bizim olsun. Evet, müminin bakışı böyledir. Dünya onların olsun, ahiret bizim olsun. Bununla beraber Allah çalışana verir. İster zahiri, ister manevi olsun. Çalışana verir onu. Onlar eğer dünyanın peşinden koşup, onu kazanmaya çalışıp, gerekeni yapmışlarsa oradan kazanmışlar. Ama müminler çalışırsa Allah onlara da verir. Aynı muameleyi yapar. Farklı bir muamelede bulunmaz yani. Allah ayet-i kerimede kimdir o <gülüyor> müminlere güzel şeyleri haram kılan? Aslında güzel şeyler müminlerindir. Müminlere layıktır. Ahirette zaten onlarındır. Ama müminler bunun için çaba göre sarf etmezse onu alamaz. Onlar çalışmış, kazanmış. Dünyayı kazanmış. Evet biz de çalışırsak, Biz de aynı şekilde Kazanırız, refah olur. Bununla beraber müminin bakışı böyle değildir. Mümin gönlünü, gözünü Rabbinden ayırmaz, ahiretinden ayırmaz. Dünyası için de çabasını, gayretini sarf eder. Ama kazandığında da onu Allah yolunda sarf eder, harcar. Allah yolunda kurban eder. Dünyasını ahiretine kurban eder. Evet, müşrik de, kafir de, Yahudi, Hristiyan da ahiretini dünyaya kurban ettiği içindir. Bunu böyle anlamak gerekir. Yoksa Allah kafire, Hristiyan'a verir de mümine, Müslüman'a vermez diye onlar kötü durumda kalır diye herhangi bir hükmü, emri yoktur. Çarşana çalışmasının karşılığını veririm buyurdu. Eksik müminde, da ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Mal müminin elinde güzeldir. Çünkü hem kendisine fayda verir, hem İnsanlara fayda verir. Müeminin elinde olunca. Evet. Efendim, Konya'dan Kamile Üçler, tedavi amaçlı kızı ile baba arasında namahremlik var mıdır? Baba ile kızı arasındaki mahremiyet nedir? Evet. Baba ile kızı arasında mahremiyet yoktur. Söz konusu tedavi olunca bu böyledir. Mesela hepimiz serkaraıyı biliyoruz Evet anası yatalaktır aslı temizliyor Dolayısıyla herhangi bir şekilde Evet baba ile kızı arasında o tedavi açısından herhangi bir mahremiyet yoktur bir sınır yoktur yani her türlü tedavisini yapabilir Bunula beraber her türlü hizmetini görebilir herhangi bir konuda e, mahremiyet yoktur Dolayısıyla bunu böyle anlamak gerekir. Evet. Efendim İstanbul'dan Yılmaz Yıldırım. Hocam selamun aleyküm. Hocam aleyküm ben İstanbul'dan Yılmaz Yıldırım. Aslen Erzurumluyum. Yaklaşık iki yıldır sizi aile olarak takip etmeye çalışıyoruz. Sizi her dinlediğimizde gönlümüz ferahlanıyor. Rabbim sizden razı olsun hocam. Bir sorunumuz var. Bir sorunumuz var. İçimizi size dökmek istiyoruz. Bize bu konuda dualarınıza ihtiyacımız var hocam. Bizim 18 yaşındaki oğlumuz Şiar, 3 seferdir evi terk edip siyasi olayların peşinden gidiyor. Şükürler olsun ki dualar onun gitmesine izin vermiyor. Tavsiye ve dualarınıza ihtiyacımız var. O mübarek ellerinizden öpüyorum. Allah razı olsun. Allah kardeşlerimize de yardımcı olsun inşallah. <gülüyor> elbette ki duamızı yapıyoruz, yapacağız. Bir de mutlaka öğretmek, doğru öğretmemiz lazım. O şer kardeşimize söylemeleri lazım. Biz dünyaya ebedi hayatımızı kazanmaya gelmişiz. Başka bir şey değil. Sonuçta mutlaka hepimiz Allah'ın huzuruna Gideriz. Allah bize kul olup olmadığımız hesabını sorar. Tercihini yap. Ya dünyayı tercih eder. Dünyadaki herhangi bir şeyi tercih eder. Bir şeyin peşinde koşar. Buna beraber hayatını ona kurban edersin. Kendini ona kurban edersin. Kendini kurban ettiğin Allah değilse ebediyen kaybettin. Bunu böyle anlaması gerekir peşinden koştuğu, her ne olursa olsun bu böyledir. Eğer kardeşimiz de kabul ederse, onunla ayrıca bir telefonla da görüşebiliriz inşallah. Evet, kardeşlerimize selam olsun. Efendim, bir izleyicimiz. Ben 14 senelik evli bir erkeğim. Üç çocuğum var. Eşim, akrabam ve Eşim, akrabam ve sıkıntılı bir evlilik geçiriyorum. 14 senedir eşimin nefes kokusundan şikayet ediyorum. Ayrıca hiçbir zaman sevgi duymadık birbirimize. Akrabalar olarak sıkıntı yaşama, yaşamaya yalım diye ayrılmadık. Ve şu an 29 yaşındayız. Acaba ayrılmalı mıyız yoksa bu sıkıntılı hayatı yaşamaya devam edelim. Evet, Allah razı olsun. <gülüyor> bu özel bir soru. Ben genel olarak cevap vereyim. Oradan anlaşılsın inşallah. Allah ayet-i kerimede buyuruyor. Eşinizde sizin sevmediğiniz herhangi bir şey, herhangi bir hal olabilir. Ama bu sizin için hayırdır buyurdu. Bunu şerzarın etmeyin. Bu sizin için hayırdır. Eğer tahammül eder, sabrederseniz bu sizin için hayır olur. Bu bir. Bir de, Allah yine ayet-i kerimeyle buyuruyor, bir kıyas yapmak gerekir. Herhangi biri size zulmettiğinde, bir, herhangi bir şekilde yaraladığında, mesela kısasa kısas yapabilirsiniz. Ama affederseniz sizin için hayır olan budur. Hem affeder, hem de iyilik yaparsanız, ikramda bulunursanız işte. Bu övülecek işlerdendir. Allah'ın rızasını isteyip bir şey yapmışsın. Bunun karşılığını Allah verir. Rabbimizin rızasını, yakınlığını, sevgisini tercih edince evet, zahmete katlanırız. Burada bir de çocuklarımız var, üç çocuğumuz var. Tercihi kendimiz yapıyoruz. İstersek kısas yapabiliriz. Yani ben hayatı böyle yaşamak istemiyorum deyip ayrılabiliriz. Böyle bir hakımız var. Aynı şekilde affedebiliriz. Evet. Bir de hem affedip hem de sevmeye çalışabiliriz. Sevebiliriz. Bu teceh bize kalmış. Bu herkes için bu böyledir. Başka bir tercih hakkını daha verir Allah. Evet, evlendiniz ama mutlu olamadınız. Bu durumda mutlu olabileceği biriyle de evlenebilir hem de boşanmadan. Bu hakkı Allah veriyor. Kadına ait tercihi de yine kadına bırakması gerekir. O da dilirse boşanır, dilirse kalır. Böyle kendimizi mecbur hissetmek doğru değildir. Evet, herkesin mutlu olmaya hakkı vardır. Bununla beraber tercihini yaparken ebedi hayatının da hesabını yapması lazım. Allah'ın da hesabını yapması lazım. Hepsini önüne koyup, düşünüp öyle karar vermesi gerekir. Bu kararı onlar verecek. Biz değil. Allah razı olsun. Efendim, bizlecimiz izleyicimiz. Selamun Aleyküm. Hocamıza sorar, Aleyküm. sorar mısınız? Selam. Babanın geçmişinde yaşadıklarının Babanın geçmişinde yaşadıklarının ve balini oğullar çeker mi? Evet. Hiçbir evlat ananın babanın yaptığından sorumlu değildir, hesaba çekilmez. Hiçbir ana baba da evladın yaptığından sorumlu değildir, hesaba çekilmez. Ana baba evladı yetiştirirken orada eksik bırakmışsa, kul olarak yetiştirmemişse. Allah bunun hesabını sorar. Onlar bunun cezasını çeker. Hem dünyada çekerler hem ahirette çekerler. Orada sorumlulukları vardır. Ama hiçbir evlat, anasının, babasının yanlışından dolayı, evet, ceza görmez, vebalini çekmez, sorumlu olmaz. Evet. Efendim, Mardin'de Muhammed, sosyalizm ve komünizmle yönetilmek isteyen bir halkın kendi devletini kurma gibi bir hakkı var mıdır? Evet. Elbette ki hakkı vardır. Ne kadar hakkı vardır? Her türlü hakkı vardır. Kim neyi isterse aynı şeyi düşünen bir topluluk bir araya geldiğinde onlar da neyi istiyorsa öyle yapma hakları vardır. Çünkü insanın cehenneme gitmeye de hakkı vardır. Allah öyle buyurmuştu ayet-i kerimede iman da bellidir, küfür de bellidir. Dileyen iman etsin, dileyen kafir olsun. Kafir olma hakkı da vardır. Dileyen cenneti tercih etsin, cennete koşsun. Dileyen şeytanla beraber olup cehenneme gitsin. Hakkı vardır. Herkesin istediği gibi düşünme, iman etme, yaşama hakkı vardır. Evet. Ama bir de Allah'ın hakkı var. Allah bizden kulluk istiyor, abdiyet istiyor. Allah'ın hakkını gözetmeyince Kur kendine hangi hakkı tanıyorsa öyle yapsın, öyle yapabilir. Allah yapabilir dedi. Kendisi için. Evet, aynı şeyi eğer istiyorlarsa orada istedikleri gibi zaten yaparlar. O hakkı seni vermene gerek yok. Zaten onlar o hakkı kendinde görüyor. Hakkı ya Allah'a veririz ya da nefsimize şeytana kendimize veririz. Hakkı Allah'a vermeyenler nereye hak verirse versin verebilir. Efendim bir izleyicimiz, selamun aleyküm hocam. Aleyküm. Babam sizin videolarınızı her gün sabahtan akşama kadar günde 10-12 saat aralıksız izliyor. Evde bunun dışında bir muhabbet falan yok. Videolarınızı izleyerek kendisini bulduğunu söylüyor. Biz de seviniyoruz ama ayrılan zamanı nasıl dengede tutabiliriz? Evet. Mutlaka zamanı da dengelemek gerekir. Yani... Hem yemeye, içmeye vakit ayırmak gerekir. Birbirimizle sohbet etmeye vakit ayırmamız gerekir. Bir de bir şeyleri öğrenmeye vakit ayırmak gerekir. İbadete vakit ayırmak gerekir. Her şeyin hakkını vermek gerekir. 10 12 saat yerine 3 evet, saat, en fazla 5 saat olsun. Aslında baba o arada ev halkıyla onu paylaşırken kendimi buluyorum diye bunu paylaşırken onlar da kendini bulsun diyedir. Onlar da kazansın diyedir, öğrensin, anlasın diyedir. Bir mutluluğu paylaşmaktır bu. Ama e, dengede olması gerekir. Yani 2-3 saat yormaz ama 10-12 saat yorar. Nasıl ki Allah sürekli namaz kılın demedi. Beş beş vakit kıl dedi. Evet. Onun birkaç saat olması yeterlidir. Daha rahat hem anlaşılmış olur, hem de e, çevremizdekilerin de bu arada sıkıntıya koymamış oluruz. Onun mutlaka dengede olması gerekir. Yani herkes için uygun nasılsa öyle. Belli vakitlerde şöyle bir saat, iki saat dinlemeleri, seyretmeleri daha doğru olur. Evet. Bunu iki üç sefer yapabilir. Ama böyle o dengeyi de kurmak gerekir. Yani i̇nşallah kardeşimiz o dengeyi kuracak. Kurar inşallah. O ilk o muhabbet o hal ikram etmek içindir. Onu da anlamaya çalışmak gerekir. Bir de ikram etmeye çalışıyor. Bu dengeyi kurar inşallah. Evet. Efendim Şanlıurfa'dan Yusuf hocamın yanına gelip icabet buyurursa onunla kalbimde köprü kurmak istiyorum Deniz evet. Efendim. Köprü kurmak için ili de buraya gelmek gerekmiyor. Mesele gönlün, gönüllerin beraber olmasıdır. Gönlümüz beraber olduğunda dinlediğimizde, anlamaya çalıştığımızda gereğini yerine getirmeye çalıştığımızda gönül itibariyle beraber olmuş oluruz. Yolculuğu beraber yapmış oluruz. <gülüyor> Eğer biri ben de böyle iman etmek istiyorum, böyle Allah'a yakın olmak, dost olmak istiyorum, bunun için biat ediyorum dediğinde biatini yapmıştır. Bu biat gönülden yapılan biattir. Beraber olmayı gerektirmiyor. Nasıl ki o ağacın altında biat edenler Rıdvan ağacı altında Allah'ın razı olduğu o biat Hazreti Osman yoktur. Resulullah Efendimiz kendi ellerini üste koyup Osman adına biat alıyorum diyor. Diabında biat alıyor. diyor. Biz de Allah böyle bir imkan vermişse evet evimizde zaten televizyondan seyrederken bu arada evet o biati o şekilde yapabiliriz. Evet. Allah'a dost olmak üzere Allah'a vasıl olmak üzere ''Beraber yürümeyi kabul ediyorum.'' Evet, söylediğini kabul ediyorum. Senin gibi yapmayı kabul ediyorum. Dediyse biatını yapmıştır. Bunu gönlüyle söylemesi yeterlidir. Beraber yolculuk başlamıştır. Hatta bunu bilmeden sadece ben kabul ediyorum gönülden dediğinde bile bu yeterlidir. Allah beraber eder, gönülleri beraber eder. İşi yapan Allah'tır çünkü. Evet. Efendim bir izleyicimiz. selamünaleyküm hocam. Aleyküm. Annemle eşim geçinmiyor. Arada kalıyorum. Ne yapmalıyım? Tek kelimeyle Allah yardım etsin. Zor şeydir bu. Ananın ayrı hakkı vardır. Eşinin ayrı hakkı vardır. Her ikisinin hakkını gözetmek zorundadır. Birini ötekine tercih edip birine zulüm edemez, haksızlık edemez. Olması gereken şey nedir? Evet, Kardeşimizin eşine bir tavsiyemiz vardır. Kaynanasına yani kardeşimizin annesine bir anne muamelesi yapması gerekir. Ona bütün sevgisini, bütün saygısını göstermesi gerekir. Varsak anne yanlış yapsın, yalnız ne kadar yanlış yaparsa yapsın fazla değil. 20 gün. Sadece 20 gün bunu yapsın. Bir anne muamelesi yapsın ve kaynanası öyle anlasın ki gelini onu annesi gibi seviyor. Ciddiye alıyor. Saygı gösteriyor. Evet. 20 gün sonra kaynana gerçek bir anne olur. Gerçek bir anne. Hatta kızına yapamadığı muameleyi gelinine yapar. Bütün gelinlerin bunu böyle anlaması gerekir. İstisnalar kaydayı bozmaz ama benimki istisnadır demeyelim. Yapalım onu görelim. Evet her ne olursa olsun bütün gelinler hem kayınanasına hem kayınbabasına ana baba muamelesi yapmalıdır. Bütün Kaynananlar, kayınbabalar da gelinlerine evlat muamelesi, gerçek evlat muamelesi yapmalıdır Onları kendi çocuğundan ayırmamalıdır. O çocuğunun mutluluğu çünkü, saadeti. Eğer o mutluluğu, saadeti bozarsa, soru sıkıntı yaparsa, kendi evladının mutluluğunu bozmuştur, sıkıntı vermiştir. Kendi evladını arada bırakmıştır. Annelik, babalık böyle olmaz. Böyle değildir. Allah bir çıkış yolu gösterir inşallah. Eğer böyle yaparlarsa Allah gerekeni yapar. Evet. Efendim, selamünaleyküm Aleyküm demiş Remzi Şenol. Herkesin duası üzerinde gözükür. Benim duam sizsiniz. Üzerimde siz görünün ve kul Allah'ın cemalini hangi mertebede görür? Allah razı olsun. Kul Allah'ın cemalini itminandan sonra müşahede eder, şahit olur. Görür demek doğru değil. Müşahede eder, şahit olur. Çünkü şahadet, ruha ait bir özellik. Baş gözüyle görmek değildir. Evet, itminandan sonra raziyeye yakın. Bazen raziyede, bazen bu merzide tecelli eder. Allah'ın cemalini müşahede. Ama İtminan'dan önce değildir, olmaz. Ama yol boyunca Allah farklı bir şekilde isimleriyle tecelli edebilir. Kimine tecelli eder, açılır, kimine açılmaz. Müşahede İtminan'dan sonradır. Raziye ya da Merziye'de. Değişir, duruma göre değişir yani, evet. Efendim, izleyicimiz <gülüyor> Selamun Aleyküm sevgili hocam. <gülüyor> Sevgili hocamın ellerinden öperim. Onu ailecek çok seviyoruz ve izliyoruz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bizi seveni Allah da sevgisine layık görür, sever inşallah. Biz de kardeşlerimizi seviyoruz. Allah için seviyoruz. Her bir kardeşimizi kabul eden, bizimle beraber yürüyen her bir kardeşimizi kendimizle bir görüyoruz. Ayrı görmüyoruz. Allah'tan bir emanet olarak görüyoruz. Bir ana süt emen çocuğu üzerinde nasıl titirirsa, biz de onlar için öyleyiz. Evet. Allah bizi beraberiz inşallah. Amin. Evet. Efendim Derya Akaya selamunaleyküm. Ey saf aşk olan babam, bizi sizinle çamburdan temizleyen Allah hamdolsun. Bizi sizinle şeytanın elinden kurtaran Allah'a hamdolsun. Sizi çok seviyoruz. Son nefesimize kadar size uymak için elimizden geleni yapacağımıza dair söz veriyoruz. Temizim. Allah razı olsun. Biz de bizimle beraber olup uyanlara söz veriyoruz. Allah'a husata söz veriyoruz. Allah'a dostluğa, Allah'a aşıklığa söz veriyoruz. Eğer Allah'a aşık olmazsak, Allah'a vasıl olmaz, Allah'a dost olmazsak evet, kıyamet günü hesabını bize sor. Allah razı olsun. Efendim, mazlum bilgin, selamünaleyküm Efendim. Aleyküm de. Eğer mümkünse iman kitabı ve El, el, el Esma-ül Hüsna kitapları için bilgi verebilir misiniz? Allah bu çalışmalarınızı hayırlara vesile kılsın inşallah. <gülüyor> Olsun iman kitabı çıkmıştır. İmanı inanmak olarak anlamak yanlıştır. İmanı anlamamak demektir. İman Allah'ı her şeyden çok, canlıdan çok sevmektir. Bununla beraber Allah imanı anlatırken evet. Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, Resullere iman, ahirete iman. Bunların her birini tek tek karşılığıyla beraber bilmek lazım. Öyle ki kıyas yapabilelim. İman etmiş miyiz, etmemiş miyiz? Mesela ahirete iman, Neye göre kıyas edilmesi gerekir? Dünyaya göre. Eğer ahireti dünyadan daha çok seviyorsak, ahirete iman etmişiz. Dünyayı ahiretten daha çok seviyorsak, dünyaya iman etmişiz. Ahirete değil. Eğer dünyayı ahirete kurban edebiliyorsak, ahireti kazanırız. Yok, kurban edemiyorsak, ahireti dünyaya kurban ettik demektir. Ahirete iman etmemişiz. Aynı şekilde Allah'ın Resullerine iman ederken de bu böyledir. Eğer örnek olarak, önder olarak, rehber olarak Resulullah Efendimiz'i kabul ediyor, ona tabi olmuşsak Allah'ın ayet-i kerime de buyurduğu gibi, de ki Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin, günahlarınızı mağfiret etsin. Allah'ı seviyorsak yani Allah'a iman etmişsek Resulüne tabi olmamız gerekir. O'na uymamız gerekir. O'nu kedimize örnek almamız gerekir. Önder, rehber olarak kabul etmemiz gerekir. O'nun iman ettiği gibi iman edip, Allah'a teslim olduğu gibi Allah'a teslim olmamız gerekir. O nasıl canlı Kur'an olduysa, bizim de O'nun Resulullah Efendimiz'in ahlakına bürünmeye çalışıp, canlı Kur'an olmaya çalışmamız gerekir. Her konuda O'na tabi olup, onu ördek almamız gerekir. Eğer bir başkasını, başkalarını örnek aldıysak onu Resulullah Efendimiz'in önüne koyduk. Dolayısıyla Allah'ın Resulüne, Resullere iman etmedik demektir bu. Evet. Bu şekilde imanın anlaşılması gerekir. İnşallah iman kitabında bütün detaylarıyla imanı anlatmışız. Okuyan herkes inşallah nasıl iman edilmesi gerekir onu anlar. Bununla beraber gerçek manada iman etmelerine de vesile olur. Bütün kardeşlerimizin mutlaka tekrar tekrar okuyup evet anlamalarını istiyoruz. Anlayıp iman etmelerini istiyoruz. Eski bilgilerini, kulaktan dolma bilgilerini atıp Allah'ın vahyi ile iman etmelerini istiyoruz. Allah nasip ederse Kardeşlerimize daha detaylı olarak da bunu izah edeceğiz. Anlaşılır inşallah. Okumayan, özellikle iman kitabını okumayan hiçbir kardeşimizin kalmaması gerekir. el esma husna zaten Allah'a imani anlatır, o yedi cilttir. Allah'a imanı da anlayabilmek için Allah'ı bütün isimleriyle, Allah'ın tanıttığı gibi, anlattığı gibi Anlamamız lazım ki Allah'a iman edebilelim. Yani Allah'ı sevebilelim. Aşık olabilelim. Onu tanımayınca sevmek mümkün olmaz. iman etmek mümkün olmaz. Evet, tanıdığımız kadarıyla iman eder, sever, aşık oluruz. Dolayısıyla Allah'a abd oluruz. Evet. Efendim Elazığ'dan Ahmet Yardımcı. Selamünaleyküm Hocam. Dualarınızı bizden eksik etmeyin. Allah razı olsun. Ahmet kardeşimize selam olsun. burada Elazığ'daki kardeşlerimize de selam olsun. Allah razı olsun. Efendim Mersin'den bir izleyicimiz. Esselamünaleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hocam öncelikle dualarınızdan bizleri de mahrum bırakmayın inşallah. Sizi çok seviyorum. Sizi bana gönderen Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Ben sizi sorularımla yormak istemiyorum. Sizden öğrendiğim kadarıyla bütün yaratılmışları seviyorum. Lakin bir yığın kitap okumuş olan babam, hiç kimseyi sevmediğini söylüyor. Ben babacığım Allah için sevmelisin dediğimde bana şu hadisi hatırlattı. Allah için sevin, Allah için buğz edin. Kafama çok takıldı hocam. Ben herkesi severken nasıl bir ölçü takınmalıyım? Evet. Allah için sevmek, Allah için boz etmek. Allah için severken sadece mümini sevmiyorsun. Allah için seviyorsun. Allah yarattığı için. Allah'ın kulu olduğu için. Buna beraber mümin olmuşsa bir daha sevmen gerekir. Mümin, kardeşin olarak sevmen gerekir. Ne zaman, neye boğaz edilir ya da insana mı boğaz edilir? Kesinlikle hayır. Küfre boğaz edilir, şirke boğaz edilir, nifaka, münafıklığa boğaz edilir, günaha boğaz edilir. Yani biri kirlenmişse, onun kirine boğaz ediyorsun. Kiri yıkamak için Ne yapıyorsun? Evet, alıp onu yıkıyorsun. Evladın kirlenince ya da kardeşin kirlenince bunu ondan nefret etmene gerek var mıdır? Kesinlikle hayır. Ondan nefret etmen gerekir mi? Hayır. Ama onun o kirine, günahına, yanlışına evet ne yapıyorsun? Ona boğaz ediyorsun. Küfre boz etmek başka bir şeydir. Küfrün o küfrü işleyene boz etmek başka bir şeydir. Dolayısıyla, küfrüyü ortadan kaldırmaya çalışman gerekir. Yani, onu temizlemeye çalışman gerekir. Allah'ın vahyini ona taşıman gerekir. Nurlandırman gerekir. İmana davet etmen gerekir. Yoksa kafirdir, hadi öldür. Oldu mu öyle? Günahkardır, hadi nefret et. Hadi öldür. Evet, Bu yanlış. Tam tersine, onu da kucaklaman gerekir. Ona da sarılman gerekir. Gel kardeşim, kendini kirletmişsin. Bak Rabbin böyle buyurmuş. Rabbin bunu böyle seviyor, sen Hazreti insansın deyip Allah'a davet etmen gerekir, onu O'na davet etmen gerekir. Eğer Resulullah Efendimiz müşriklere boğaz etseydi onları imana davet edemezdi. Ancak sevince davet edebilirsin, sevince gönlünden O'nun gönlüne bir şey akar, O'nu verebilirsin. Evet O'nu seviyor ama küfrünü sevmiyor, o küfürden de kurtarmak istiyor. İman nuruyla nurlandırmak istiyor, onun için. Boz etmek küfredir, şirkedir, günahadır. <gülüyor> İnsana değil, insan sadece sevilmeye layıktır. Allah'ın sevgisine layıktır, Allah sevmiş yaratmış. O kendini kirletti, o kiri sevmiyorsun. O küfre girdi, o şirke girdi, o küfrü, o şirki sevmiyorsun. Dolayısıyla o küfürden, o şirkten de kurtarmak için evet. Onu temizlemeye çalışıyor. Ona boz ediyorsun. Onu ondan kurtarmaya çalışıyorsun. Böyle anlamak gerekir. Böyle anladığımızda her şey yerli yerinde olur. Neyi sevmemiz, neye boz etmemiz gerektiğini anlamış oluruz. Evet. Allah için sevmek böyle. Allah için boz etmek de böyledir. Allah küfrü sevmez. Allah insanı sevmez demedi. Allah günahı sevmez. Ne buyurdu ayet-i kerimede? Ey kendini, nefsini israf eden kullarım. Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. Allah bütün günahları affeder. Bak ne diyor? Kurum diyor. Kime kurum diyor? Kendini israf etmiş olana söylüyor. Kendini harcamış olana. Kendini başka şeylere kurban etmiş olan kullarına söylüyor. Kurum diyor kul, abdüm diyor. Beni seven, aslında hadizatında hakikatte bana aşık olan, Allah'ın nefreti yürü, Allah'a aşık, gel diyor. Ben günahkarım deme. Allah bütün günahları affeder dedi. Senin rahman ve rahim olan, Rabbin var. Ben sana rahmetimle muamele ederim. Ben senin Rabbinim. Rahmetime gel diye davet ediyor. Hem de kendini, İsraf edenlere kulum deyip davet ediyor. Allah seviyormuş. O günahkar kulunu seviyormuş. O kendini helak eden, israf eden, kendini kaybeden kulunu seviyormuş. Ona rahmetiyle nazar ediyormuş. Hadi kulum gel diyor. Yoksa işte bu böyle günahkar diye bu böyle yanlış yapıyordu, ben ondan nefret ediyorum diyemezsin. Denmez. Boz ediyorum diyemezsin. Sen kimsin ki Allah'ın kuluna boz edebilesin? Sen onu yaratmamışsın, Allah böyle söylüyor. Sen onu yaratmadın, onu ben yaratmışım. Hangi akla bozu ediyorsun? Allah ölümü ve hayatı yarattı ki, hanginiz daha güzel yaparsınız diye. Sen güzel yap. Güzel yaparsan kazanıyorsun. Güzel düşünmez, güzel bakmaz, sevmezsen, güzel yapamazsın. Ne kadar seviyorsan, ne kadar güzel bakıyorsan, o kadar karşındakine güzellik yapabilir, kazanabilirsin. Bizim işimiz güzel yapmakmış. Allah bizi güzel yapmaya göndermiş. Nefret etmeye değil, haset etmeye değil, boğaz etmeye değil. Evet, bizi sevmeye göndermiş. Seven kazanır. Güzel yapan kazanır. Merhamet eden kazanır. İkram eden kazanır. Kime? Herkese. Bunun içine hayvanlar da dahildir. Hayvana da bir iyilik, bir güzellik yaptığında kazanıyorsun rahmet etmişsin çünkü rahmeti hak ediyorsun. Sevmişsin, Allah'ın sevgisini hak ediyorsun. Yanlış yapmış, affettin, mağfiret ettin, günahını yok saydın. Allah'tan afi, mağfireti hak etmiş, layık olmuş olursun. Ama buzdettin, nefret ettin, haset ettin, kin güttün. Bu durumda bunun karşılığı evet, canavarlar olarak göşene çıkar, strattan geçerken oraya geçemez. Amelimiz cennetliklerin ameli olmalıdır. O da aşktan ibarettir, muhabbetten ibarettir, sevgiden ibarettir, sevginin tecellisinden ibarettir. Kin, buz, nefret cehenneme gönderdiğimiz, gönderacağımız ameller olur. Onlardan sadece cehennemlik amelleri meydana gelir ki o da cehenneme gider ve bizi bekler. Sıratta bizi bekler. Güçlüyse bizi aşağı yuvarlar. Kurtulamayız ondan. Onun için nefret etmek, boz etmek değil, sevmeye gelmişiz. O sevdiğimiz insanları boğaz ettiğiniz günahlarından, şirkinden, küfründen, günahından temizlemeye çalışmamız gerekir. İnsana boğaz edilmez. Küfre, şirke, günaha, evet, yanlışa, isyana boğaz edilir. Bunun için de o insan kardeşimizi, mümin kardeşimizi veya kurtarmaya, temizlemeye, ona yardım etmeye çalışmamız gerekir. Hayır olmaya çalışmamız gerekir. Nefret eden şeytandır, iblisdir. Biz de insandan nefret ettiğimizde onun konumuna düşeriz. Evet, Allah muhafaza. Allah'ın sevgisini kaybeder. Sevgisine layık olmayız. Evet. Efendim İstanbul'dan Cüneyt Erdoğan, fıkhi ihtilaflarda ve genelde çözüm yolu Allah'a ve Resulüne gitmektir. Bilen hocamıza ve derin ilim sahipleri olan alimlere gitmektir diye anlıyoruz. Doğru mudur? Ve ihtilaf konularının çözümünde hangi yol izlenmeli? Evet. Allah öyle buyurdu ayet-i kerimede herhangi bir konuda ihtilafa düştüğünüzde onu Allah'a ve Resulüne götürün. Allah'a ve Resulüne demek Kur'an'a ve sünnete götür. Elbette ki Kur'an'ı bilen, Resulünü bilen, sünneti bilen, Allah'ın hükmünü bilen evet. Birine götürülmesi gerekir. O da hükmü ona göre verir. Allah'a ve Resulüne göre hüküm verir. Bunu sadece zahiri olarak ilminin olması yetmez yalnız. Evet bazı konularda yetebilir ama her konuda evet, zahiri olarak bilmek yetmiyor. Bir de manevi olarak Allah'ın hükmünü bilmek gerekir. Öyle ki o Allah'ın hükmüyle hükmedebilsin. Nasıl ki Allah ayet-i kerimede Allah'a, Resulüne ve sizden olan ulul emre itaat edin dedi. Ulul emr, emir sahibi, Allah'tan emri, emri almış olan. Dolayısıyla o da Allah ve Resulünün emriyle emreder ve hükmü evet, ona göre verir. Kardeşimiz doğruyu anlamış. Ama herhangi bir konuda diyelim ki ziraat konusunda bir hüküm verilecek, bu durumda hükmü verenin o ziraat konusunu da bilmesi gerekir. Mesela inşaat konusunda bir hüküm verilmesi gerekir, onun o inşaatı da bilmesi gerekir ki doğru hüküm verebilsin. Eğer bilmiyorsa bu durumda e, aynı zamanda işin ehli olan birinin de orada bulunması gerekir ki o da o konuda yardımcı olmuş olsun. Hükmü veren gerektiğinde onun bilgisine başvurup baş doğru hüküm verebilsin. Yoksa bilmediği bir konuda, mesela banka ile ilgili bir soru, soru sorulur. Evet, hükmü Allah ve Resulü'nün vermesi gerekir ama onun o bankadaki incelikleri de bilmesi gerekir, sorunları da bilmesi gerekir. Ki hüküm verebilsin, bilmiyorsa evet, vereceği hüküm doğru olmaz. Evet, tam bir bilgiyle hüküm verebilmek için evet, Allah'a ve Resulü'ne, Kur'an'a ve sünnete götürülür, alime götürülür, bununla beraber eğer bir de e, özel bir konuysa, o konuda alimin bilgisi yoksa o konuda da bilgiyi alıp hükmü öyle vermesi gerekir. Evet. Efendim Antalya'dan Nur'dan Nalband değerli hocam çok kitaplar okudum fakat Rabbimizi, Peygamberimizi, dinimizi ve kitabımızı sizin kadar güzel anlatan görmedim. Sizi tanımamı sağlayan Rabbime hamdolsun sorum şudur. Zariyat suresinde kesin olarak inananlar için yeryüzünde ayetler vardır ve nefislerinde de nefislerinde de hala görmüyor musunuz? Gökte rızkınız ve size vaat olunan şeyler vardır. Ayetlerini açıklayabilir misiniz? Saygılarımla. Evet. Yeryüzünde ayetler vardır sizin için buyuruyor. Kimin için? ikna kesin bir bilgiyle, ikna olmuş olanlar için, yakın sahipleri için, yakın sahibi. Yani birinin ayetleri okuyabilmesi için, önce onun ayet olduğuna yakın getirmesi gerekir. İkna olmuş olması gerekir ki, onu ayet olarak okusun. Onu ikna olabilmesi için önce Rabbini tanıması gerekir. Allah'ı tanıması gerekir. Bütün varlığın bir ayet olduğunu, Allah'ın tecellisiyle Allah'ın tecelli edip yarattığını anlaması, buna iman etmesi gerekir. Ve mutlaka onda anlaşılması gereken evet bir hikmetin olduğunu anlaması gerekir. Yeryüzünde ayet. Yeryüzü ayetleri. Yerde mesela ne vardır? Yaşayan canlılar vardır, evet, insan vardır, hayvanlar vardır. Mesela buyurdu ki ayet-i de ''Onlar devenin yaratılışına bakmazlar mı?'' Deve bir ayet. Yeryüzünde aynı şekilde inen yağmur bir ayet. Esen rüzgar bir ayet. Her birine Allah ayet diyor. Bununla beraber çeşit çeşit evet, üzüm bağları, hurma bahçeleri, nar bahçeleri, yani her bir meyveyi anlatırken her birinde bir ayet, her biri ayet. Allah'ın kudretinin ayeti. Allah'ın evet, gurunu nasıl sevdiğini ve ona nasıl ikramda bulunduğunun ayeti. Bununla beraber buyuruyor ki, mesela topraktan, aynı suyla, aynı topraktan beslenen meyvelerin rengi farklıdır, kokusu farklıdır, tadı farklıdır, faydası farklıdır. Yani, bunun üzerinde, bu Allah'ın ayeti, bunun üzerinde tefekkür etmek lazım. Nasıl olur yani? Aynı topraktan, aynı suyla besleniyor ama rengi farklı, tadı farklı, kokusu farklı, şekli farklı, meyve veya sebze yetişiyor. Bu Allah'ın kudretinin ayetidir, delilidir. Onun için neye bakarsan bak, her yönüyle yeryüzünün her şeyi, her bir şey bir ayettir. Allah'ın kudretini gösteren, Allah'ın kuruna olan sevgisini gösteren, kuruna ikram ediyor çünkü, onun için yaratmış. Her bir kul, hangi ayette karşı karşıya gelirse gelsin, sen bunu benim için yaratmışsın demelidir. Eğer diyemediyse ayet olarak okuyamıyor demektir. Okuyunca ne olur? Rabbini sever. Rabbini tanıdır. Gökte de öyledir. Yani, Güneş bir ayet, ay bir ayet, yıldızlar ayet. Bununla beraber her ne meydana geliyorsa orada bir ayet vardır. Ayet Allah'ı gösteren demektir. Allah'ın tecellisini gösteren, isimlerini gösteren, kudretini gösteren. Her şey bir ayet. Bir de nefislerinizde ayetler görmüyor musunuz? Buyuruyor orada. Evet. Yani sen kendini de görmeyeceksen neyi göreceksin? Nefis demek insanın özü demek. Hakikati demek. Allah'ın nefeti ruh demek. Ruhun taşıdığı bütün özellikler demek. Allah'ın 99 ismi demek. 99 esma sende tecelli etmiş. Onu görmüyor musun? buyurur. Yani hadi dışarıdakini anlayamadın. Sen kendi üzerindeki de görmüyor musun? Buyuruyor. Evet, ne dememiz lazım? Görüyoruz ya Rabbi. Görüyoruz ve her bir ayetini tek tek okuyoruz. Okuyoruz, anlıyoruz. Bütün varlığım sana aittir. Evet, varlığım sana ait. Canım sana ait. Evet, bütün bendeki isimler sana ait. Evet, görmem, işitmem, bilmem, sevmem, irade etmem, merhamet etmem, ikram etmem, affetmem. Evet, bütün isimlerin üzerimde tecelli etmiş ve bu hepsi sana ait. Hepsi senin güzelliğin. Evet, ne diyoruz? Evet, Ya Rabbi, hem afakta hem enfuste ayetlerini, seni gösteren kudretini görüyoruz, tecellini görüyoruz. İsimlerini görüyoruz. Ve biz buna şahit oluyoruz. Şahit olup Eşhedü en la ilahe illallah diyoruz. Şahit olunca şahadet edebilirsin. Bunu görmedin, bunu okumadınsa bu ayetleri kendini kendi üzerinde afakta ayetleri okumadınsa şahadet edemezsin çünkü. Sadece dilinle söylemişsin ama senin bir şahitliği söz konusu değil. İşte burada Allah şahit olun diyor. Şahit oluyor musunuz? Görmüyor musunuz? Şahit olmayacak mısınız? Bunu ikrar etmeyecek misiniz? Evet. Efendim, bir izleyicimiz, Şia tarikatına uymak doğru mudur? Şia bir tarikat değildir. Şia bir mezheptir. Bununla beraber zaten başımıza ne geldiyse böyle parça parça olmaktan gelmiş, birbirimize ya da kendimize şuci buci demekten başımıza gelmiş, param paramparça olmuştur. Bilmemiz gereken şey Rabbimizin bizden kulluk istediğiydir. Allah'a iman etmektir. Resulüne iman edip resulüne tabi olmaktır. Yoksa şuci buci deyip müminleri böyle birbirinden ayırmak doğru değildir. Bu tefrikayı meydana getirir. İşin özü nedir? Hakikati nedir yani? Bizi hakikate götüren şey nedir? Bize düşen onun peşinden koşmaktır. Bizi hakikate ne götürür? Hangi halimiz bizi Allah'a kul cool eder, abd eder? Eğer Allah ile muhatap olursak, her şeyin doğrusunu anlarız. Allah gönlümüze eğer vahyederse, her şeyin doğrusunu, hakikatini anlarız. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu anlar. Bununla beraber Allah bize fırkan verir. Fırkan. Ayıran hakikati batıldan, doğruyu yanlıştan, güzeli çirkinden, faniyi baki olandan ayırır. Allah'ın rızası nerededir? Allah'ın gazabı nerededir? Bunu birbirinden ayırır. Ayır edersin, anlarsın. Nasıl kazanacağız bunu? Allah nasıl gönlümüze vahy edip bize öğretecek bunu? Bunun tek bir şartı vardır. Nedir o? İman. Allah'ı sevmek Allah'ı her şeyden çok, canından çok sevmek. Kul Allah'ı sevince Allah onu sever. Öyle buyurdu. Evet, onlar Allah'ı sever, Allah da onları sever. Başka türlü de buyurur. Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever. Bu sefer hiç tersineydi. Yani önce kul Allah'ı seviyor, sonra Allah onu seviyor. Kul herhangi bir yanlışa düşse bile Allah onu seviyor ya. Yanlışa düşmesine müsaade etmiyor. Ona öğretir. Onun gönlüne vahyeder. Neyin doğruyu, neyin yanlış olduğunu gönlüne vahyeder. Allah'ın rahmeti nerededir? Allah'ın gazabı nerededir? Onu onun gönlüne vahyeder. O bilir. Kim bildiriyor? Maşuhi bildiriyor. Sevgilisi bildiriyor. Sevdiği bildiriyor ona. Takripten kurtulmak gerekir. Allah deyip bütünüyle gönlümüzü Rabbimize Rabbimizin aşkına, muhabbetine, imana ait kılmamız gerekir. Hep söylüyoruz. Bütün ibadetler, bütün bilgiler, bütün ilimler hepsi iman etmek içindir. Allah'ı tanıyıp, Allah'a aşık olmak içindir, abdolmak içindir. İman etmeyen abdolamaz. Abdolmayan, olamayan iman etmiş değildir. iman etmemiştir. Bizim işimiz Allah'ın Muradının üzerimizde gerçek, gerçekleşmesidir, ona iman edip, abd olmamızdır. Böyle şeylerle uğraşmak doğru değildir. Şu mezhep şunu söyledi, şu tarikat şunu söyledi demek doğru değildir. Hepsi bir, yol bir, yol iman yolu, yol aşk yolu, abdiyet yolu. Kim nerede Allah'a abd olabiliyorsa, aşık olabiliyorsa orada durmalıdır. Birbirimizle uğraşmaktan kurtulup, kendimizle uğraşmamız gerekir. Senin Rabbine gitmen lazım. Rabbim seni davet ediyor, gel diyor. Ne buyurdu ayet-i kerimede? Kullarım sana beni sorar, ben yakınım. Bana dua edenin, beni davet edenin duasına, davetine icabet ederim. Söyle onlar da benim davetime icabet etsinler. Bana iman etsinler. Allah bizi imana davet ediyor. Aşıklığa, kulluğa, abdiyete davet ediyor. Sen eğer Allah'ın davetine icabet edersen, Allah senin davetine icabet eder. Sen Allah'ın davetine icabet etmeden, Ya Rabbi ben senden şunu istiyorum, duamız kabul oluyor mu? Olmuyor. Neden? Çünkü biz onun davetine icabet etmedik ki. Biz davetine icabet edelim, iman edelim. Gönlümüz imanla dolsun, aşkla dolsun, muhabbetle dolsun. Bak Allah senin duana nasıl icabet eder. Allah vaatte bulundu. Ama şart var orada. Önce sen onun davetine icabet edeceksin. Bununla beraber o senin hangi davetine icabet eder? Hemen. Ya Rabbi bana iman ver. Seni sevmek istiyorum. Seni bilmek istiyorum. Seni tanımak istiyorum. Davetine hemen icabet eder. Gereğini yaptığında. İmanı da hemen verir. İmanı verince, bu sefer davetine, duana, her türlü davetine, duana icabet eder. Zaten vermeyeceği şeyi senden istettirmez. Kabul etmeyeceği duayı sana yaptırmaz zaten. Bu günül hali. Onun için ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Kabul olmayan duadan sana sığınırım. Kabul olmayacak bir duayı ona yaptırmaz. O öyle bir duadan Allah'a sığınır zaten. Bize düşen Rabbimizi bilmektir. Rabbimizi bulmaktır birbirimizle ya da bir şeylerle meşgul olup Allah'tan uzaklaşmak değildir, Rabbimizi kaybetmek değildir, işimizi kulluğumuzu bilmektir, Rabbimizin muradi üzerimize gerçekleşsin diye, ya Rabbi sen benden ne istiyorsun deyip gerekeni yapmaktır. İnşallah böyle yapacağız. Evet. Efendim programında da sonuna gelmişiz. Evet. Efendim müsaade varsa kapatabiliriz misiniz? Bir mesaj var gerçi. Yeter mi vakit? Okuyalım. Oku, oku. oku, oku. Efendim Tekirdağ'da Nurhan Aysar. <gülüyor> Selamun Aleyküm. Selam. Yokluğunu kaç bahara bedel olduğunu bilmeyenler varlığındaki lezzeti nereden bilsin? Yokluğunun ızdırabını çekmeyenler sinesine gül kokusunu nasıl sürsün? Her zerrede tadarken ızdırabı ama bu güzel, seviyorum bu hali. Hüzünü seviyorum Hadsizliğimi bağışlayın Bu aşkın hangi halidir efendim Çünkü ben kendimi aşık gibi görmem Sadece bir aciz bir zavallı Aşk sizin gibi Göğsünü gere gere ben Allah'a aşığım Diye bilenlerin işidir Ben size gönlünüzdeki aşktan Bir, bir zerre tadabilmek için Her şeyden geçmeye razı Gönüllü ama işi de bilmeyen bir aciz Rabbinin gönlüne koyduğu sevgiden başka hiçbir şeyi olmayan bir aciz ama aşk için, aşıklık için ama aşk için, aşıklık için gelmişiz dünyaya. Madem ki eğer bir aşık çıkacaksa bu acemi çaylaktan o kesinlikle sizin eseriniz olacaktır. Gözlerimi kapayınca bir aleme dalarım. Bilirim bendeki karanlığı çünkü sizden önce gözümü kapadığında sadece karanlık vardı. Daldığım alem sizin gönlünüzdür. Çok zaman cemalinizdir gördüğüm tek resim. Bazen dönen alem, bazen sema eden biri. Bazen açan güller, bazen Kabe, o güzel koku. gark olduğum nimete söyleyin, nasıl hamdedeyim. Ve insanlar arasındayken Rabbimin beni, küfür ve şirk batağından nasıl çekip çıkardığını, kendine çektiğini görüyorum. Kibir değil, ondan Allah'a sığınırım. Rabbimin üzerindeki nimetine her an şahit oluyorum. Siz söyleyin nasıl hamdedeyim. Aziyet en büyük mahcubiyetimdir. Bugün biraz hadsizim, ben söyleyeyim siz affedin iradesi elinden giden birini en çok siz bilirsiniz. Dua edin efendim ben öleyim ben öleyim öleyim demiş. Evet. Ölmeden bulunmuyor. İnşallah Allah o manevi ölümle ölmeden evvel ölümle. hepimize ölmeyi nasip etsin. Rabbimizle dirilmeyi, beka bulmayı, baki olmayı nasip etsin. Amin. Bu sadece aşk ile olacak bir nimettir. Ancak aşkın karşılığıdır. Allah'ın cemalini, müşahedesini karşılığı da candır. Ama canı feda eden kurban ettiren aşktır gene. Onun için usta yolunda aşktan başka kapı yoktur diyoruz. Bir tek kapı vardır o da aşk kapısıdır. Aşık olanlar o kapıdan içeri alınır. Çünkü aşık olanlar her şeyi feda edip kurban olup ölmeden evvel o ölümü yaşamış. Allah'a her şeyini teslim etmiş teslim etmiş olanlardır. Kardeşimiz son sözü söylemiştir zaten. Allah razı olsun. Allah mübarek etsin diyoruz. Allah'ın selami, rahmeti, bereketi, aşkı, muhabbeti, aşkının, muhabbetinin tecellisi bütün kardeşlerimizin gönlüne, bütün Müminlerin, Müslümanların gönlüne üzerine olsun inşallah kardeşlerimize muhabbetlerimizi ediyoruz. Sen çok teşekkür ederiz. teşekkür ederiz Sevgili izleyenlerimiz inşallah bir sonraki programda soramadığımız soruları inşallah efendimize yanıtlatırız. Buluşsun hoşça kalın, esen kalın. Bizi yaratan Rabbimize emanet olunuz efendim.